Osmanlı'nın yıkılışına ve Birinci Dünya Savaşı'na giriş sebeplerimize gelmeden önce bu sebeplerin nasıl ortaya çıktığını ve buna nasıl mecbur kaldığımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na giriş bir tercih değil, mecburiyettir. Osmanlı neden yıkıldı diye sorsam sanırım herkesin kendince bir cevabı olacaktır kimileri kanuni zamanında madencilik faaliyetlerini kaçırmamıza, kimileri bilimin ihmal edilmesine, kimileri de yaptırımlara dayalı birçok sebep düşünecektir. Fakat biz burada daha yakın bir tarihten itibaren Osmanlı'nın son zamanlarını inceleyeceğiz. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın sonuna kadar yaşananları ve Osmanlı'nın düştüğü zor durumları göreceğiz. 1877 ve 78'de yaşanan Osmanlı Rus Savaşı'ndan yani diğer adıyla 93 Harbinden sonra, İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı parçalamaya yönelik bir strateji izledi. Ve Rusya ve İtalya ile anlaşarak Osmanlı'nın mirasını paylaşmaya karar verdiler. Özellikle İngiltere Osmanlı petrollerini, boğazları, Ortadoğu'yu ve Kafkas enerji hatlarını ele geçirmek için Osmanlı'ya saldırmaya daha çok öncesinden kararlıydı. Örnek olarak İngilizlerin istila kuvvetleri 15 Ekim 1914'te yola çıkmış ve 25 Ekim 1914'te Bahreyn'e ulaşmıştı. Bu esnada Osmanlı Devleti henüz Dünya Savaşı'na girmiş değildi. İngilizler biz daha savaşa girmeden bizle savaşma hazırlığına başlamışlardı. Bunun yanında daha Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasından 4 ay önce İngilizler tamamen Osmanlı'nın zararına olacak bir şekilde bir Ermenistan kurma projesi paylaşmışlardı. İngiltere'nin huyudur, bir ülkeyi kolonileştirecekse önce hanedanı kendisine bağlamakla başlar. Ardından, o ülkede etnik unsurları Fransa edip ayrı ülkeler kurudurma hayaliyle isyanlar başlatır. Son 100 yıldır Osmanlı'ya saldıracak bir fırsat kollayan birçok ülke, artık hasta adam dedikleri Osmanlı'nın son nefeslerini vermeye başladığını anlamıştı. Osmanlı, 19. yüzyılın başlarından beri dışa o kadar borçlanmış, o kadar itibar kaybetmişti ki, üst makamlardakiler artık ülkenin geleceğinden çok kendi servetlerini büyütmeye çaba harcıyorlardı. 19. yüzyılda Osmanlı'nın içine düştüğü durumu İngiliz tüccarlar şöyle tarif ediyordu. Osmanlı Devleti adeta memleketin zararı pahasına 3-5 tefeci ve zenginleşen birkaç paşanın çıkarlarını korumak amaçlı varlığını sürdüren bir devlet konumuna düşmüştür. Peki Osmanlı bu konuma nasıl düşmüştü? Nasıl oldu da yüzlerce yıldır tüm dünyanın korktuğu bir imparatorluk daha kendi bağcığını bağlayamaz hale geldi? Okullarda pek öğretilmez fakat Tarih kitaplarına baktığınızda göreceğiniz vaziyet şudur. 18. yüzyılda Osmanlı'da ciddi bir para sıkıntısı baş göstermişti. Öyle ki Osmanlı devlet adamları 1784'te Fas'tan, 1789'da da Flamank'tan borç istediler. Tabi dış ülkeler Osmanlı'dan o kadar bıkmıştı ki kimse borç vermek istememişti. Osmanlı borç para bulamayınca paradaki altın ve gümüş oranlarını azaltıp sikkelerin ayarını düşürdü. Hatta paraları kırpmayı, parçalara bölmeyi bile denedi. 1808 ile 1830 yılları arasında, 22 yılda toplamda Osmanlı'daki altın sikkelerin biçim ve adı 35 kez, gümüş sikkelerin biçim ve adı 37 kez değişmişti. Bunun üzerine Osmanlı, mecburen yabancı sermayeye kapılarını açmak zorunda kalmıştı. Bu doğrultuda 1838'de Baltalimanı ticaret antlaşması imzalandı. Yabancı tüccarlar için gümrük vergileri %5'e düşürüldü. Böylece Türk pazarları yabancı mallarla doldu, taştı. Osmanlı 1856'da Fermanı fermanıyla yabancı sermaye yatırımlarına, 1867'de de yabancıya toprak satışına izin verdi. Yani artık parasızlıktan vatan toprağını satmaya başlamıştık. 1700'lerden beri para sıkıntısı çeken Osmanlı'nın imdadına Galata bankerleri yetişti. 1848'de Galata bankerlerinden J. Allen ve T. Baltazzi, Osmanlı'ya borç vermek için Osmanlı'nın himayesinde İstanbul Bankası'nı kurdular. Galata bankerlerinin çok yüksek faizlerle Osmanlı'ya borç vererek çok kazandığını gören batılı devletler de Osmanlı'ya borç vermenin yollarını aramaya başladılar. Çünkü gördüler ki sadece borç vermekle kalmıyorsunuz, verdiğinizin kat ve kat fazlasını alıyorsunuz. 1853 Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa Rusya'ya karşı Osmanlı'nın yanında yer aldı. Savaş masrafları, hazineyi fazla zorlayınca da Osmanlı, 1854'te Avrupa'dan 3 milyon İngiliz lirası dış borç istedi. 33 yıl vadeli %6 faizle alınan bu borca karşılık, Mısır'dan alınan yıllık vergiler kaynak gösterildi. Yani Mısır, borçlar karşılığında dışarıya bırakılmış oldu. Bu kadar mantıksız şekilde sermayemizi çarçur ettiğimizi gören Avrupa'da, birkaç yıl önce bize borç vermek istemiyorken bu sefer bize kendisi borç vermeyi teklif etmeye başladı. Avrupa, Osmanlı'ya borç vermek için sıraya girdi ve hatta 1855'te merkezi Londra'da olan Ottoman bankı kurdu. 5 yıl içinde 1859'da Osmanlı'nın dış borçları 13 milyon İngiliz lirasına, vadeli ödemeleri de 20 milyon İngiliz lirasına yükselmişti. 1863'te Osmanlı, baskılar üzerine İngiliz ve Fransızlardan oluşan bir kurulun yöneteceği Osmanlı Bankası'nı kurdu. Osmanlı, yabancıların eliyle kendi kendine borçlanan ve kendi kendine faiz karşılayan bir duruma düştü. Masraflar düşüldüğü zaman Osmanlı'nın eline aldığı borcun %60.4'ü geçebiliyordu. Yani aldığımız paranın %39.6'sı yabancılara gidiyordu. Diğer bir de işte aldığınız borcun hiçbir anlamı kalmıyordu. Ama artık dışa bağımlı olduğunuz için almak zorundaydınız. Nitekim alınan bu borçlar iyi kullanılamadı. Geleceğe yatırım yapmak, ve bu sermayeyi iyi değerlendirmek yerine bu paralar boğazda bazı yalıların yapılması ve sarayların inşa edilmesi için harcandı. Tıpkı bizim bin odalı sarayımız gibi. Sonradan alınan bütün borçlar ilk borçların faizlerini ödemeye harcanır oldu. Borçlarını ödemekte zorlanan Osmanlı 1875'te ödemelerini yarıya indirdi. 1876'da da tamamen iflas etti ve yine bankerlere gitmek zorunda kaldık. 20 yıl içinde kendi kendimizi kurutmuştuk. Sarraflar olarak da bilinen bankerler, Camondo, Korpu, Lorando, Köçeoğlu ve Mısıroğlu gibi Levanten, Ermeni ve Rum bankerlerdi. Bu isimlere dikkat edin çünkü bazıları size tanıdık gelebilir. Bu isimlerden bazılarını günümüzde Atatürk'e ve Cumhuriyet'e küfür ederken bulabilirsiniz. Neden Özgür Türkiye'den ve Lozan'dan rahatsız olduklarını da böylece anlamış olursunuz. Bu bankerler 19. yüzyılda Osmanlı ile sıkı ilişkiler kurdular. Öyle ki paşaların üst kademelere yükselebilmek için verdikleri rüşvetleri bile artık Galata Bankerleri finanse eder olmuştu. Resmen bu bankerler Osmanlı'nın para dilendiği tefeciler konumuna yükseldiler. 1860'ta Galata'da Komisyon Hanı ve Havyar Hanı diye bilinen yerde Osmanlı'nın ilk borsasını kurdular. Biraz parası olan herkesi tabiri caizse borsaya ve hava oyunlarına yani bir nevi kumara alıştırdılar. Galata Bankerleri alacaklarını tahsil edebilmek için Osmanlı'nın bir şekilde ayakta kalmasını istiyorlardı. 93 Harbi sonrasında an itibarıyla Osmanlı'nın faizler dahil Galata Bankerlerine toplam 11 milyon Osmanlı lirası borcu vardı. Bu borcun 690 bini doğrudan Yorgo Zarifi'nin alacağıydı. 22 Kasım 1879'da Sadrazam Sayit Paşa, çıkar yol olarak Banker Yorgo Zarifi ve Salomon Fernandez gibi Galata Bankerleri ve Osmanlı Bankası yetkilileriyle Rus'u Sitte antlaşmasını imzaladı. Ki antlaşmaya göre Osmanlı'nın altı kalem geliri yani tuz, tütün, damga resmi, alkollü içki, balık avcılığı ve ipek aşarı rüsum-u sitte idaresine bırakılıyordu. Bu, Osmanlı'nın para kazanabildiği bütün alanların elinden alınması demekti. Yani neredeyse ürettiğimiz hiçbir şeyin parası bize kalmayacaktı, sürekli dışarıdan almak zorunda kalacaktık. Biraz tanıdık geldi mi? Galata bankerlerinin rüsum-u sitte uygulamasından etkilenen Avrupa devletleri de hemen harekete geçtiler. Alacaklarını 20 Aralık 1881'de Muharrem Kararnamesi'ni imzalayarak garantiye aldılar. Bu kararname ile 1881'de Düyun-u Umumiye idaresi kuruldu. Rüsum-u gelirleri bu idareye devredildi. Avrupalı devletlerin temsilcilerinden oluşan Düyun-u Umumiye, Osmanlı'nın temel gelir kaynaklarına el koyup alacaklarını tahsil etmeye başladı. Böylece Osmanlı tam bağımlı hale gelmişti. Kaderin bir cilvesidir ki Osmanlı'nın Avrupa'ya tam bağımlı olduğu günlerde İleride tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan Mustafa Kemal Atatürk doğuyordu. Osmanlı paraya öyle muhtaç hale gelecekti ki birkaç yıl sonra Dünya Siyonizm Örgütü Başkanı Theodor Herz, ''Rahat rahat şu Filistin topraklarını bana verin de Yahudiler için bir ülke kuralım, size de şu kadar para verelim.'' şeklinde teklifler yapacaktı. İşte böyle borç içinde saygınlığını yitirerek geçmiş olan yıllar zamanla askerlerin daha fazla sabredemeyeceği bir eziklik hissi yaratmıştı. Devletin gidişatını beğenmediği zaman rahat rahat darbe yapmaya kalkışan Yeniçeriler gibi Harp Akademisi mezunu subaylar ve hatta henüz mezun olmamış subay adayları bile bu böyle olmayacak, darbe yapmak lazım fikrine kaydılar. Bu darbe fikri öyle rahatlıktan, can sıkıntısından doğmamıştı. Mustafa Kemal'in henüz 18-19 yaşlarındayken not defterinde kaleme aldığı bir olay bile devletin ne güçlüklerle boğuştuğunu, nasıl bir yokluk yaşandığını açık açık gösteriyor. Bu hatıraya göre nöbete gönderilmek istenen bir asker, Üstünde parka olmadığından ve hava çok soğuk olduğundan artık dayanamayıp subayların yanına geliyor ve şu acınası isyan ediyor. Af buyurun efendim sırtımda çamaşır yoktur. Paltomun altındaki setreye bakın paramparça. Öldürmek istiyorsanız gideyim nöbete. Öldürmek istiyorsanız gideyim. Başka bir söze gerek var mı? Askerlerin maaşları aylarca ödenemiyordu. İnsanlar açlıktan birbirine saldırır hale gelmişti. İnsanlar bir kurtuluş aramış örgütlenmeye başlamıştı. Bu teşebbüslerin sonucunda da 1908 yılına gelindiğinde ikinci meşrutiyet ilan edildi. Padişah tahttan indirildi ve yeni bir dönem başladı. Fakat bu dönem yani iddiat ve terakki dönemi başlangıçta çok ümitlendirici ve parlak görünse de zamanla imparatorluk daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecekti. Yine de imparatorluğun sonunun gelmesi iddiat ve terakkiye mal edilemez. Diplomasi alanında yeterli olmadığımız, savaşlardan başımızı kaldıramadığımız için Gençlerin çok erken büyüdüğü, 20'li yaşlarındaki insanların ordu komutanlığı mertebesine yükseldiği dönemlerden bahsediyoruz. 17-18 yaşında çeteci kovalamaya başlayan askerlerden bahsediyoruz. O sert şartlar altında sert mizaçla yetişen bir neslin İngilizlerin alengirli oyunlarına ayak uyduramaması gayet doğaldır. Zaten öyle ya da böyle 1. Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalacaktık ve bu savaş Osmanlı'nın sonu olacaktı. Bizim için asıl amaç bu savaştan en az zararla çıkmayı başarmaktı. Hani olur da bir ihtimal belki imparatorluğu yıkılmaktan kurtarabilirdik. Osmanlı önce İngiliz-Fransız blokuna başvurmuştu. Zira savaşa güçlü olan tarafla girmek istiyorduk ama başta da dediğimiz gibi kimse bizi kabul etmemişti. Zaten sizin topraklarınıza göz koymuş ve ilk fırsatta ensenize çökmeyi bekleyen bir ülkenin sizinle ittifak kurması da garip olurdu. 20. yüzyılın başlarında dünya tam anlamıyla yeni bir döneme girmişti. 1914'ün Temmuz-Ağustos ayları Avrupa'yı barut fıçısına çevirmişti. Saraybosna'daki bir teftiş sırasında karısıyla birlikte suikaste kurban giden Frans Ferdinand, 1. Dünya Savaşı'nı başlatmak ve bir bahaneyle Balkanlara çökmek için gerekli fırsatı vermişti. Sırbistan suikastçıyı cezalandıracak ve yargılayacaktı ama Viyana, ''Biz buna güvenemeyiz. Siz adareti sağlayabilecek bir devlet değilsiniz. Zaten kendiniz seröristiniz.'' diyerek ortalığı iyice kızıştırmaya başlamıştı. Sırbistan'ı bu müdahale çok açık ki bir taarruz bahanesiydi. Sırbistan'ı korumak için Rusya, Avusturya'ya savaş ilan etmişti fakat bu büyük bir hataydı. Rus genel kurmayında Noel'de evlerimize zaferle döneceğiz çığlıklarını sadece akıllı maliye nazırı Konsergi Vite eleştirmişti ve resmen bir kahin gibi isabetli bir öngörüde bulunmuştu. Bu savaş büyüyecek. Ortada ne taht, ne taç, ne de ahlak ve düzen kalacak. Nitekim gerçekten de öyle olacaktı. Birkaç yıl içinde Rusya Çarlığı dağılacak, Yunan Krallığı dağılacak, Osmanlı dağılacak, dünya resmen yeni bir düzene geçiş yapacaktı ve ortada ne taht, ne taç, ne de ahlak ve düzen kalacaktı. Gerçi İngiltere tacını korumaya devam edecekti ama onun da sembolik olmaktan başka bir anlamı kalmayacaktı. Rusya'nın savaş ilanından sonra Almanya'da müttefiki Avusturya'nın yanında durmak için Rusya'ya savaş ilan etti. Fransa Rusya ile birleşerek Almanya'ya savaşı ilan etti ve Almanlar Fransızları ezmek için Belçika'yı işgal edince Belçika'nın ebedi müttefiki Büyük Britanya yani İngiltere harbe girmeye başladı. Bu kadar ülke ismi sayınca biraz kafanız karışmış olabilir fakat Birinci Dünya Savaşı zaten karman çorman bir savaştı. Öyle ki bizim için son derece önemli olan Çanakkale Savaşı bile Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden sadece biriydi. Bir düşünün petrol çağı başlıyor yeni bir döneme giriliyor ve birkaç yüzyıldır büyük bir tehlike olan Osmanlı, artık iyice zayıflamış durumda. Kısa süre önce Fransız devrimiyle beraber milliyetçilik akımı başlamış ve her yerde insanlar artık ırklarıyla ön plana çıkmak istiyorlar. Öyle ki Osmanlı gibi kozmopolik bir imparatorlukta artık kimse ben Osmanlıyım demek istemiyor. Ben Kürdüm diyor, ben Ermeniyim diyor, ben Rumum diyor, ben Bulgarım diyor. Dünyanın dört bir yanından ülkeler birbirine savaş ilan ediyor ve bunların tam ortasında Osmanlı duruyor. Böyle bir durumda herkese borcunuz varken ve askerlerin maaşı ödenemiyorken, birçok ülkeye etrafınıza top sektiriyorken daha ne kadar savaştan kaçabilirsiniz? Rusya, Fransa ve İngiltere ile ittifak kurdu. Reval görüşmesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması gündeme geldi. Ki tekrar söylüyorum Osmanlı henüz bir ülke ile ittifak bile değildi. Ayrıca Türklerin halktan bağış toplayarak herkesin emeğiyle 7 milyon liraya İngiltere'den sipariş ettiği iki savaş zırhlısı da Teslim edilmemişti. İngiltere parayı alıp gemileri vermekten vazgeçmişti. Tabiri caizse sıkıyorsa al demişti. Çok belliydi ki bu savaş yıllardır biriken bir Türk düşmanlığının hırsıyla ciddi boyutlara varacaktı. 1. Cehan Harbi'nde ısrarla kendimize müttefik aramıştık. Aslında bunu bugünkü Avrupa Birliği çabasına benzetebiliriz. Fakat Avrupa hiç de bizim çıkarımıza çalışmaya niyetli değildi. Hiçbir zamanda olmamıştı. Hiçbir zamanda olmayacaktır. İngiltere bizim dreadnoughtlarımızı yani savaş gemilerimizi gasp etmişti ama Almanya Osmanlı'nın bu durumunu fark ettiğinde İngiltere'nin vermediği o gemiler yerine Osmanlı'ya iki tane gemi hediye etmişti ve zeytin dalı uzatmıştı. Böylece Göben ve Breslau zırtıları Osmanlı'nın olmuştu. İngiltere sanki Osmanlı'ya karşı çok tarafsız bir politika izliyormuş gibi bu iki zırhlının Osmanlı'ya verilmesini protesto etti. Sen tarafsızsın Almanya ile işbirliği için içine mi giriyorsun? Buna karşılık olarak Osmanlı hükümeti, ''Biz o gemileri parayla satın aldık'' şeklinde bir yalan söylemek zorunda kaldı. 16 Ağustos'ta yapılan törenle gemiler resmen Osmanlı'nın oldu ve bu gemilere Yavuz ve Midilli isimleri verildi. Almanya nihayet Liman von Sanders gibi akıllı subayların ve Türklere karşı yakınlık hisseden elçilerin etkisiyle Osmanlı ile müttefik olmayı kabul etti. Ayrıca Liman von Sanders, Çanakkale'de de Osmanlı için savaşa girecek bir Alman generaliydi. Gemilerin sahiplenmesine karşılık olarak Churchill'in baskısıyla 1 Eylül 1914'te bir savaş durumunda Osmanlı İmparatorluğu'na saldırı planı hazırlanması için İngiliz Savaş Bakanlığı ile İngiliz Deniz Kuvvetleri Bakanlığı arasında görüşmeler başladı. Churchill ertesi gün Yavuz ve Midilli zırhlıları eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan çıkacak olan bütün gemilerin batırılması emrini verdi. Yani düşman bizim topraklarımızda bizi ablukaya almaya başlamıştı. Durumlar gittikçe kızıştı. Avrupa'nın Türk karşıttığı zaten bilinen bir şeydi. Amiral Suhon, Enver Paşa'nın emriyle 27 Ekim'de Yavuz ve Midilli zırhlılarını alarak Karadeniz'e çıktı ve 11 parçalık bir donanmayla 30 Ekim gecesi Odessa, Sivastopol ve Novorossis limanlarını bombaladı. Enver Paşa, Amiral Suhon'la öncesinden şöyle anlaşmıştı. Önce Ruslar saldırdı, biz de kendimizi koruduk diyeceksin. Fakat Suhon bizi yüzüstü bırakmıştı. Rusya 2 Kasım 1914'te Osmanlı'ya savaş ilan etti. Ruslar Kafkas sınırından gelmeye başladılar ve 5 Kasım 1914'te de İngiltere ve Fransa hükümetleri resmen Osmanlı'ya savaşı ilan ettiler. Karadeniz olayından sonra dikkati çeken hedef Osmanlı olduğu için de başta Büyükelçi Wangenheim gibi bazı Alman diplomatlar Osmanlı ile ittifak kurmaya karşıydılar. Hatta Osmanlı için şöyle söylüyorlardı. Balkan Savaşı da gösterdi ki Türkler de savaşçılık kalmamış. Eski menkıbelere bakmayın bunlarla ittifak yapılmaz. Savaşta beceriksiz ve zayıf bir müttefik, düşmandan daha büyük bir yüktür. Yani felakettir. Artık Almanya ikili planlar yapmaya başlamıştı. Olur da savaşı kazanırsak Osmanlı, Almanya'ya çok şey borçlu olacağı için Almanya gene çeşitli yaptırımlarla ve izinlerle Osmanlı'dan istifade edebilecekti. Olur da savaşı kaybedersek en azından Almanya'nın çöküşünü geciktirmiş olacaktık. Fakat olur da Almanya ileri cephelerdeki savaşlarını kazanırsa çok güçlenmiş olacaktı ve ileride de Osmanlı'ya ihtiyacı kalmadığında bizi güzelce işgal edebilecekti. Osmanlı karışmaya başladı. Ruslar savaş ilanından sonra Doğu Anadolu'da ileri harekata başladılar. Zivin, Doğu Beyazıt ve Diyadin Rusların eline geçti. Bölgede bulunan 3. Ordu birlikleriyle yapılan köprü savaşları sonucunda Ruslar geri çekildiler. Enver Paşa bununla yetinmedi, fetih politikası izlemeye kalktı. 22 Aralık 1914'te Ruslara karşı harekat başladı. Ordu'nun giderleri karşılanamadı. Konaklama konusunda beceriksiz kalındı. Ülke genelinde 1 milyon askere uygun organizasyon, kışla sevk edecek demir yolu yoktu ve bu orduyla harbe girip kışında bu askerleri sarı kamışa sevk etmek zorunda kaldık. Dona dona gittiler. Kışlık kıyafet bile hazırlanmadı. Tabi sarı kamışla alakalı askerlerimizin hepsi dondu şeklinde uyduruk bir tarih anlatımı da var. Ki amatörler abartmayı severler fakat bu doğru değildir. Elbette orada bütün ordu donmuş değildi. Aksi takdirde 18-19 bin kadar Ruslara kayıp verdiremezdik. Fakat çok sayıda askerimizin telef olduğu da bir gerçektir. İlber Ortaylı'nın da deyimiyle Sarıkamış'ta General Kış galip gelmiştir. Tabi hem Sarıkamış'la alakalı hem de bu videoda bahsi geçen ve geçmeyen bütün olaylarla alakalı ayrıntılı videolar hazırlayacağız. O yüzden burada fazla değinerek videoyu uzatmayacağım. Bahsi geçen tüm olayların kaynaklarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir yandan Balkanlardaki baskı, bir yandan Çanakkale tehdidi, bir yandan da Doğu bölgesindeki muharebeler... Bütün bu olaylar yaşanırken Bahriye Nazırı Cemal Paşa 4. Ordu Komutanlığı'na atandı. Amaç, Mezopotamya'da halen Osmanlı'ya destek olabilecek azınlıklarla birleşip, İngilizlerin ilerlemesini engellemekti. Özetle Osmanlı'nın etrafı her yönden sarılmıştı ve dört bir yanda savaşa girmek zorundaydık. Bu videoda savaşa girme mecburiyetimizi elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Savaşa girdiğimizde yaşananları ve Çanakkale cephesini, diğer ayrıntıları yine kaynakları ile ve az bilinenleriyle sıradaki videolarda göreceksiniz. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.